Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben oran Yüce. Evet, bugün Mavi Topluluklardan ve bu konuda Boğaz içinde başlatılmış bir kampanyadan bahsedeceğiz. Aslında Su Hakkı kampanyasını geçtiğimiz yaz, Büyükada'da gerçekleştirdiği bir kamp vardı. Yaşam için Su Yaz Kampı. Burada o konudan bahsetmiştik. Bu kampa katılanlar tarafından büyük bir ilgi gördü bu konu. Ve benimsendi. Bu oluşumla ilgili olarak Türkiye'de neler yapabileceğimizi konuşmuştuk. Aktivist toplantıları gerçekleştirdik bu toplantının ardından ve toplantılarda öne çıkan öneri Boğaz içinde bir kampanya düzenlenmesi yönünde olmuştu. Bunun için Boğaz içinden ve dışından insanlar bir araya gelerek önemli adımlar attılar. Bugün bu adımları Sıla ve Arca ile birlikte konuşacağız biraz. Evet. E, Sıla ve Arci'ye sözü vermeden önce. Bir miktar mavi topluluklardan bahsedelim. Evet. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik aslında. Mavi Topluluklar Projesi, Mavi Gezegen Projesi'nin bir parçası. Kanada Kamu Çalışanları Sendikası e, ve kan Kanadalılar Konseyi isimli yurttaşlar inisiyatifi tarafından 2010 yılında e, başlatıldı. Daha öncesinden de su hakkı üzerine kampanyalar yapan ve birçok yerini çıkaran e, Kanada e, neydi? Konseyi. Konsey'inin hı hı. E, girişimiyle aslında e, devam ediyor. Hı hı. Bunun bir temeli vardı. 2008 krizinin sonucunda eee Su Hizmetlerinin özelleştirilmesine karşı e, gelişen bir kampanyadan bahsediyoruz aslında. Ama e, 2008 krizinden önce de su varlıklarının kirlenmesi konusunda, su varlıklarının tükenmesi konusunda aslında e, derdi olan insanların bir araya gelip e, bu konuda çalıştığı bir e, oluşumdan bahsediyoruz. Temel dayanakları var mavi toplulukların. Suyu bir müşterek olarak kabul ediyorlar öncelikle. Hı -hı. Devamını istersen Hı -hı. Evet. sen getir affeyin. Evet e, dolayısıyla müşterek olarak gördüğü suyun da özelleştirmesine karşı çıkıyor. Bütün canlılar için müşterik olan su aynı zamanda bir insan hakkıdır diyor bu <gülüyor> hareket. Temiz ve içilebilir nitelikte su kar amacı gütmeksizin kamusal bir hizmet olarak verilmelidir diyor. Bu amaçla da somut işbirlikleri geliştirmek için yola çıkıyorlar. Mavi topluluklar projesi böyle ilk başta belediyeler olmak üzere bütün kurumları mavi toplulukların bir parçası olmaya çağırıyor. Ee, Mavi topluluklar 3 maddede özetlenen adımları atarak su müşteriyi çerçevesini benimsiyor. Bir su müşteriye çerçevesinin benimsenmesi suyun ortak ve kamu güvencesi altında yönetilmesine yönelik bir adım. Su müşteriyi çerçevesi suyu herkes tarafından paylaşılan ve herkesin sorumlu olduğu sorumluluğu olduğu bir ortak varlık olarak görüyor. İnsan hayatı için zararlı bir şey olduğundan. Doğa ve gelecek kuşaklar içinde korunabilmesi için makul bir kullanım, eşit dağılım ve sorumlu uygulamalara izin veren ilkelerle yönetilmelidir diyor. Evet bu üç maddeyi bir daha... Ee, sayacak olursak Hı -hı. bu metnin içerisinde de geçiyor az önce Akün'ün ifade ettiği birincisi e, şu su ve hıfzı hakkını bir insan hakkı olarak tanınıyor. Hı -hı. Yani bir mavi topluluk üyesi olabilmeniz için Hı -hı. E, bulunduğunuz belediyenin öncelikli olarak e, su ve hıfzı hakkını bir insan hakkı olarak tanıması gerekiyor. İkincisi belediye binalarında, tesislerinde ve etkinliklerinde ambalajlı su satışını e, yasaklaması gerekiyor. Evet. Üçüncüsü su ve kanalizasyon hizmetlerinin kamusal bir hizmet olarak verilmesi yönünde e, destek olacağını açıklıyor. E, pratikte de bunların adımını atmaya başlıyor. Yani bu üç temel e, kabul eden e, belediye, öncelikli olarak belediyeden başladı bu e, kampanya Ama sadece belediyelerle sınırlı kalmadı. Ee, birazdan hangi alanlara yayıldığını da söyleriz. Ee, bunları kabul etmesi gerekiyor ki <gülüyor> e, şimdiye kadar sadece belediyeler değil üniversiteler de e, bu işin içerisine dahil oldular. Evet bugüne kadar mavi topluluklara Kanada'dan 20 şehir üye oldu. Ama bunun yanı sıra İsviçre'den St. Gallen ve Bern. Fransa'dan Paris, Amerika Birleşik Devletleri'nden Northampton ve son olarak da Yunanistan'dan Selanik belediyeleri katıldılar. Yakın zamanda da Berlin Belediyesi bu çerçeveyi meclisten geçirip diye olacak. Berlin Belediyesi 2013 yılında Kanada dışından ilk kez bir belediye mavi topluluklara katıldı diye lanse edilmişti. İsviçre'nin 150 bin nüfusluk ben şehri suyu artık bir müşterek olarak koruyacağını suyu bir insan hakkı olarak göreceğini kar amacı gütmeksizin suyu yöneteceğini açıklamıştı. Evet 2016 Hı -hı. yılında 22 Mart Dünya Su Gününde su gününden bir gün öncesinde e, Paris Hı -hı. mavi topluluklara katılan e, en büyük e, şehir oldu evet. Paris Belediyesi Hı -hı. E, hatta bu e, Paris'in katıldığı anda e, Mod Barlow zaten kampanyanın önemli aktivistlerinden önde gelen aktivistlerinden birisi çok Hı -hı. sayıda su üzerine kitabı olan Birleşmiş Milletler'de e, suyun temel bir insan hakkı e, Hı -hı. kabul edilmesi noktasında ciddi girişimleri olan Mod Barlow da e, törene katılmıştı Hı -hı. E, ve mavi üniversiteler sadece Hı -hı. belediyeler değil ve devamında mavi üniversitelerde hayata geçmeye başladı. Mavi topluluklar işte e, üye olan üniversitelerin başında e, İsviçre'den e, Saint Gallen ve Hı. Bern üniversiteleri. E, yer alıyor. E, ayrıca sadece üniversitelerde değil hemen onu da söyleyelim. Dünya Kiliseler Konseyi gibi çeşitli dini oluşumlar da mavi <gülüyor> topluluklara e, üye olmaya başladılar. E, 2013 yılında İsviçre'nin Bern Üniversitesi'nin mavi topluluklara dahil olmasıyla birlikte kampüs içerisinde yapılan çeşmeler sayesinde e, öğrenciler kolayca yanlarında getirdikleri mataralara sularını doldurarak <gülüyor> ücretsiz bir biçimde e, su ihtiyaçlarını karşılamaya başladılar. E, Berl Üniversitesi musluklardan su içilmesini teşvik eden ambalajlı su satışını yasaklayan e, önemli üniversitelerin başında yer aldı. Evet şimdi bu kadar şimdi, bir girişten sonra bayağı evet. bir uzattık ama çok önemli şeylerdi. Bunları söylemek lazım çünkü bugün konuşacağımız arkadaşlarımızla Sıla Aşık ve Arca Yılmaz. Arca Boğaziçi Üniversitesi Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi. Evet. Sıla'da Marmara Hı -hı. Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi son sınıf hatta. Şimdi... Öncelikle hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. <gülüyor> evet Bilmiyorum. şimdi bunları konuşacağız. Çünkü çok benzer şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani Nuran da anlattı, işte üniversitede olup biteni. Türkiye'de niye olmasın bunlar diyen insanlarsınız ve Hı -hı. dolayısıyla hani Boğaziçi Üniversitesi'nde de böyle bir çalışmayı başlattınız. Biraz ondan bahsedelim bakalım. Nasıl oldu? Hani öncesi nasıl oldu? Bir anda başlamadı bunlar. Hı. Sonra da işte gerisi nasıl gelişti ve neler yapmayı planlıyorsunuz gelecekte? Bunlardan bahsedelim biraz. Ben başlayayım o zaman. Biz evet. öncelikle bu yaz 25 Ağustos civarında Su Hakkı kampanyasının gerçekleşen, Büyükada'da gerçekleşen aktivistler kampına katıldık. Yani şimdi bizim, kampı. <gülüyor> bizim düzenlediğimiz kampı evet, tanıştık. Evet. Evet. Orada yani çok farklı etkinlikler oldu bir bu su hakkı konseptine biz de aslında yabancıydık Sılayla da orada tanıştık buna dair böyle bir bilgi birikimimiz oldu film gösterimleri oldu gerçekleşti ve hani o doğrultuda bir mavi toplulukları da orada öğrendik biz ve bu konu üzerine tartışırken kendi okulumuzda ne yapabiliriz hani kendi çevremizde hı hı. ne adımlar atabiliriz hani bunun üzerine kafa yormaya başladık hani bu doğrultuda kamptan sonra da yine SUAK kampanyasında aktivistler toplantılarına düzenli olarak katıldık. Ve orada e, farklı üniversitelerden sadece Boğaziçi ya da Marmara değil farklı üniversitelerden okay. de arkadaşlarımız vardı. Aynı zamanda farklı ilgi alanları, farklı bölümler yani insanların sadece belirli bir yönde ilerlemesi gibi değil de daha büyük bir topluluk, daha karmaşık, kozmopolit bir topluluk olarak hareket ettik. Bu da önemli hmm. bir şeydi. Ki zaten e, bu şeyde ...yaz kampında yaptığımız atölyelerde de... ...iki bölüme ayrılmıştık. Üniversiteler evet. ve belediyeler olmak üzere. Üniversitelerde özellikle öğrenci çoğunluğu olduğundan... ...her bölümden yine her... ...Türkiye'nin birçok farklı yerlerinden öğrenciler olduğu için... ...birçok üniversite hakkında da bilgilerimiz olabildi. Ve hani biz nasıl başlayabiliriz bu konuya? Hangi üniversiteden yola çıkarak gidebiliriz de... ...ilk önce Boğaziçi Üniversitesi aklımıza geldi. Ve Arcan'ın da katkılarıyla orada okuduğu için... Ee, yavaş yavaş adımlara başladık. Evet öncelikle e, bir tanışma toplantısı düzenledik Boğaziçi Üniversitesi'nde. Çok <gülüyor> farklı bölümlerden yine arkadaşlarımız katıldı. Hani nasıl adım atabiliriz ilk adımları nasıl başlatabiliriz onun üzerine konuşurken e, bir Facebook sayfası oluşturduk. Bu Facebook sayfasını burada söyleyebilirim herhalde mavi evet. topluluklar Boğaz içi diye bir Hı -hı. Facebook sayfası oluşturduk ve çok kısa zamanda 500 beğeni de geçti. Bu Gerçekten. bizi çok mutlu etti. Hı -hı. Ee, okulun kendi sosyal medya platformlarında bunu paylaşınca aslında insanların hani bu konuda bir e, hani hevesi açlığı hani bilgisizliği ve hani bu su hakkına erişimi yani talep eden bir konumda olduğunu gördük. Önemsedini. Evet, bu çok yani hani bizi de daha çok motive etti. Ondan sonra ilk adım olarak ne yapabiliriz'i konuştuk okuldaki toplantılarımızda ve bir imza kampanyası düzenlemeye karar verdik. Hı hı. Onu da çok kısa sürede yani yaklaşık bir hafta bile tam olmadı e, 350 imzaya ulaştık burada sadece öğrencilerde değil imza olarak kat, imza ile katkı veren o bence en önemlilerden biri ee, mesela işte eğitim senden e, okuldaki uh -huh. kooperatiften öğretim üyelerinden yani çok fazla imza aldık tabii ki hani öğrenciler en çok e, sayıca üstün oldukları için hani onlar daha fazla <gülüyor> destek verdi <gülüyor> Ee, hani bu sayede böyle kesinlikle bir... insan imza attı yani. Evet hani evet. bu çok önemli. Hatta okulda daha önce birkaç tane su sebili vardı, içilebilir. Küçük arıtma şeklinde e, herkese su sağlayan. Biz e, afişleme yaptık okulda. Bu kampanyayla da işte broşür dağıttık tabii ki e, su hakkı kampanyasının da desteğiyle ve bu şekilde hani insanların okulda farkına varmadığı sebilleri göstermiş olduk onlara ve hatta yani iyi mi oldu, kötü mü oldu, kötü mü oldu bilmiyorum. Bir iki tanesi bozuldu. fazla <gülüyor> <gülüyor> biliyorsun. Evet, yani bu hani okulda da bir e, hani, farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz. Hani yetmiyor. Talep hı hı. çok fazla. İnsanlar bu suya erişimi talep, şey. talep ediyor ve e, hani şişelenmiş sulara ne para vermek ya yani para vermek istemiyor ve bunun ekolojik maliyetinin de farkındalar. Hı hı. Hani böyle bir etkisi oldu. Biz yapı işleriyle de konuştuk. Mesela okulun farklı birimleriyle, öğrenci işleriyle konuştuk. Hani okuldaki bürokratik kadro da hani sıcak bakıyor bizim Hı -hı. bu talebimize. Hani haklısınız, evet bunların yaygınlaştırılması şeklinde. Ama tabii önümüze konan en e, ilk engel diyeyim hani okulun bütçesi buna müsaade yeter mi, müsaade eder değil. mi deniyor. Ama hani biz bunların aşılabilecek şeyler olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çünkü... Hani bu çok temel bir hak ve talep de çok yüksek. Yani. Hı hı. Ve bu karşılanması gerekiyor. Eğer yani böyle bir e, oluşumun içine gireceksek Boğaziçi Üniversitesi olarak eğer mavi topluluk oluşumunun içine gireceksek bunu okul karşılayabilir. Ve hani bu yönde de biz elimizden geleni yapacağız. Ee, ...özellikle Sebiller hakkında... ...ben e, orada... ...Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmamaya rağmen... ...orada... E, ...etkinliklerde, standta durduğumda... E, ...çeşitli tepkiler aldık... E, ...insanların kimisi... E, ...Sebillerden hiç haberdar değil... ...kimisi de Sebillerden haberdar ama... ...hani bir kuşkuyla yaklaşıyorlar... ...gerçekten içilebilir bir su var mı içinde... ...gerçekten arıtma sistemi... ...tam olarak sağlanıyor mu... ...bu sudan yararlandığımızda hastalanır mıyız... ...tabii bu kuşkular olduğu için... ...hiçbir şekilde Sebil'lere daha önce ellerini sürmemiş öğrenciler bile oluyordu e, geldi bize. Hı. Ama şunu e, belirli açıklamalar yaptıktan sonra... ...özellikle onlarla ilgilendikten sonra Hani ...insanların... ...a evet yani ben şeyi gördüm... E, ...kişiler hangi görüşten olurlarsa olsunlar ne yapıyorlarsa olsunlar öğrenciler bize geldiklerinde ilk önce soruyorlardı tam olarak ne yapıyorsunuz diye ve biz anlattıktan sonra suyun özellikle bir insan hakkı olduğunu yani zaten ee, ...bunun bir yandan politik bir durumu da var... ...bir yandan hukuki bir tarafı da var... Ee, ...bir yandan ta tamamen insani bir tarafı da var... ...çok biyolojik bir yönünde var... Bunları, ...bu açıklamaları yaptıktan sonra aldığımız çok güzel tepkilerden de, hani bir de... ...birçok insanın... ...evet ya gerçekten su bir insan hakkıdır... ...su benim hakkımdır dediği, hani ...hiç düşünmeden imza attığını gördüm... ...ki bu beni çok mutlu etti... ...yani birçok öğrencinin aynı zamanda... ...suyun gerçekten bir... ...insan hakkı olduğu görüşünü benimsemesi, bunu e, kendi okulunda da uygulanmak istemesi bence çok çok önemli bir şeydi. Tabii farklı tepkiler de aldık. Yani hmm. sadece olumlu tepkiler değil, olumsuz tepkiler de demek istemiyorum ama farklı görüşler de vardı hmm. bu konu hakkında. Sorgulayan evet. bu talebi, sorgulayan. Ee, genelde şöyle mi sorgulanıyor peki? Siz e, hmm. video olarak standta imza topladığınız için... E, e, Su, suyun israfına yol açacağı noktasında yani e, temel bir insan hakkı dediğimizde aynı zamanda e, ihtiyacı hmm. yetecek miktarında ücretsiz olmasını da <gülüyor> e, dile <gülüyor> getiriyoruz, <gülüyor> talep ediyoruz. <gülüyor> ee, ve bunun bir israfa yol açacağı noktasında mı tepkiler geliyordu? Yani e, tepkiler genellikle e, kişilerin şeyinde gördüm ben e, kampüsün belirli noktalarında olan... E, ...sebiller var... E, ...kimisi diyordu ki... ...buradaki sebil benim asla işime yaramaz... ...mesela ben bir e, sporcuyum... ...ve spor yapıyorum... E, ...spor alanlarında işte spor yapılan alanlarda... sebillerin sayısının artırılması gerektiğini hı hı. düşünüyorum... ...ki kullanımımız o yönlerde daha fazla... ...veya kütüphaneler... ...insanların saatlerce girip içeriden çıkmadığı bölgeler... ...böyle yerlerde olursa... ...hani daha verimli yerlerde olursa... ...bu su sebilleri bizim için daha ulaşılabilir olur... Hı hı, ...çünkü her yerde gerçekten... ...su satışı gerçekleşiyor... ...gerekse otomatlarda gerekse... Evet. ...kantinlerde... Evet, evet. ...ama su sebili her yerde yok sayısının arttırılması ve aynı zamanda da makul yerlere kol, e, konulması gerektiğini düşünüyor insanlar. <gülüyor> olumlu tepkiler gelmiş yani. Evet, evet, evet. oldukça evet. Öyle. sorgulayan değil hani niye daha fazla yok diye evet, tepkiler. Evet. evet, evet. Biz sebil konusunda hani filtreleme sistemine dair <gülüyor> bir şüphe uyandı bazı insanların <gülüyor> insanlarda. Ama hani o da zaten hani bizim talebimiz bu filtreleme sisteminin yargılanlaştırılması değil belki ama hani daha çok ...erişilebilir ve hani sağlıklı suya hı hı. yani başka yöntemlerle de ulaşılmasının e, imkanı sunulması. Çünkü hani bu mavi topluluklar dahil olunca bu sadece suyun yaygınlaştırılması gibi algılanmasın bence. Hani okulun bir çevre bilimleri enstitüsü de var... İnşaat Enstitüsü, evet. İnşaat Mühendisliği Bölümü de var. Hani daha kapsamlı bir bakış açısıyla, hani okullara nasıl sağlanabilir hı hı. bu su? Hani bunun üzerine hani araştırmalara da okul destek verebilir su Tabii konusundaki öyle. araştırmalar. Yani içilebilir lezzette ve kalitede suyun üniversite bünyesinde e, sunulduğunu üniversitedeki birimler aslında evet. e, teyit edebilir. ...böyle bir imkanımız var aslında Boğaz içinde. Evet, bir laboratuvar imkanı da var. Tabii. Aynı zamanda yani mesela birkaç hocamla konuştuğumda... ...ben şöyle bir dönüş almıştım. Kilios Kampüsü, okulumuzun Kilios Kampüsü'nde... E, ...sürdürülebilir kampüs hedefi var. Hmm. Ve hani kampüs kendi suyunu kullanıyor. Şebekeden almıyor. Hmm. Yeraltı suyunu kullanıyor. Evet. Bu sistemde tamamen... ...yer altından alınan su... ...yani uygun koşullarda arıtılarak... ...kampüse verilebilir ve hani bu tamamen musluklardan sağlanabilir... ...herhangi bir sebile ihtiyaç bile duymadan. Evet, evet, çok güzel. Peki, gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi hani bütün bu imzalar toplandı, ne yapılacak şimdi? Şimdi <gülüyor> ilk olarak önümüzdeki hafta bu imzaları okul yönetimine teslim etmek var. Hı hı. İlk olarak talebimiz bu. Ve okul yönetimine e, mavi topluluklar nedir anlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda öğrenci temsilciliği kurulu da bize destek olacağını inanıyoruz. Onlarla da iletişim halindeyiz. Çünkü onların okulun senatosuna girebilme ve oy hakkına <gülüyor> oy hakları var ve girebilme imkanları var. O yüzden hani onlar yani tek yönlü değil. Biz yani çok farklı aşamalardan, çok farklı alanlardan destek alarak bir okulda <gülüyor> bunun kamuoyunu oluşturmak istiyoruz. Evet çok güzel. Şimdi Boğaziçi ilk adımı atan yani e, fili olarak da işte standı evet. açmaya başlayan, imza toplayan aslında bu meseleyi e, okul gündemine getiren, öğrencilerin gündemine getiren e, işler yapmaya başladınız. Bir avuç insan aslında bir yanıyla bakarsan ama bir yanıyla da çok büyük bir şeyin e, dayanışmanın e, bir noktası. Çünkü e, Sıla e, Boğaziçi Üniversitesi'nden değil. Evet. E, Marmara Üniversitesi'nden ya da başka arkadaşlar da geldi size desteği evet, değil evet. mi? Başımızda evet. Boğaziçi öğrencileri değildik. Başka üniversitelerden evet. gelen oldu. Hani bu üniversiteler arası bir dayanışmayı da gösteriyor. Çok evet güzel kesinlikle şey. ee, Buradan diğer üniversitelerde de sıçrama imkanı e, olacak gibi gözüküyor. Evet, Bildiğimiz anladım. Andolu Üniversitesi Eskişehir'de. Evet. Örneğin bu noktada sizlerle yine temas halinde. Ee, farklı üniversitelerde var mı? ilerler mi bu iş? Tabii ki de ilerlemesi bizim hedefimiz. Yani e, tek bir üniversitede yapmak gibi hani bunu sadece bir e, projeymiş gibi tasarlamak veya düşünmek niyetinde değiliz. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi eğer bunu başarırsa ...diğer üniversitelere emsal teşkil edecek bir durumda olacak Hı -hı. Türkiye'de. Yani Kesinlikle. her ne kadar biz şu anda baktığımızda Bern Üniversitesi'ni örnek alarak... ...önümüze koyarak ilerliyorsak... ...Türkiye'den başka üniversitelerde Marmara Üniversitesi olabilir... ...İstanbul Üniversitesi olabilir... ...herhangi bir şehirden farklı bir üniversite olabilir... ...buna emsal teşkil ederek yapabileceğini düşünüyorum Hı -hı. ki... ...bence öğrencilerin katkısını gördüğümde... ...ben orada hani o şevki gördüğümde... ...o insanlardaki gerçekten ilgilendiklerini gördüğümde... Umudum çok daha fazla arttı buna çünkü biz bunu başka bir yerde de yapsak bence çok benzer tepkileri alacağız çünkü su gerçekten hani insan için çok çok değerli ve önemli bir şey hı hı. Ee, eğer Boğaziçi'nde beklediğimiz şeyi alırsak e, desteği görebilirsek yapabileceğimiz işleri yapabilirsek ki öyle görünüyor şu anda diğer de bu aşama aşama ilerleyeceğini düşünüyorum Türkiye'de. Ben bir şey daha eklemek istiyorum hani dönem şimdi sömestre giriyoruz tatil çok fazla insan olmayacak okulda ama ikinci dönem başladığında daha büyük böyle kapsamlı bir panel düzenleyip evet. okulda hani su hakkını daha böyle yüksek sesle dillendirebileceğimiz bir ortam yaratmayı da amaçlıyoruz. Bu da hani kısa dönemdeki hedeflerimizden biri. Evet, evet çok güzel. Evet aslında Hı -hı. Mavi Toplulukların müzik arası veremeyeceğiz. Evet müziğimizi müziği taşıdım. <gülüyor> Çünkü sohbet çok güzel evet, gidiyor. Devam Hı -hı. edelim. Ee, Mavi Topluluklar e, başta da ifade ettik. Ee, bizden kilometrelerce uzakta bir ülkede yine kamu çalışanların e, dahil olduğu, başlattığı, e, Kanadalılar Konseyi'nin e, başlattığı ama bizim gibi sıradan insanların aslında başlattığı bir evet. e, kampanya. Temel talepleri var. E, su ortak, hmm. bir müşterek, e, kimsenin mülkiyetinde olmayan ama hepimizin sorumluluğu Sorumlu. olan hmm. e, bir varlık. E, onun içerisinde yerel yönetimlere yönelik e, şeyleri var. E, talepleri Öyle, var, e, önerileri var. E, işte belediyeler su konusunda çabaların, çabalara öncülük etmelidir deniyor. Ama e, biz... İşte yaz kampında da uzun boylu konuştuk. O yaz kampı içerisinde gerçekleştirdiğimiz atölyelerde uzun boylu konuştuk. Ee, sadece belediyeler değil, bulunduğumuz her alanda aslında böyle şeyleri yapabiliriz. Ee, bu talebi Aha. dile getirebiliriz. Ya da biz <gülüyor> öncülük edebiliriz. Boğaziçi şu anda e, öncülük, aslında öncülük ediyor. Evet. E, ondan, onun deneyimlerinden öğreniyoruz ve... Sadece üniversitelere de değil Nurhan. Yani aslında belki belediyelere de öncülük yapıyor şu anda. Tabii, bir küçük bir yerden öyle. başlıyoruz. Evet, değil tabii. tabii. Evet. Sıvanın da ifade ettiği gibi aslında şey, gelen tepkiler evet, bu talebin peşinde koşmamız lazım. Çünkü su varlıklarının korumanın bir yöntemi aynı zamanda. Evet. Belki de ee, en önemli yöntemi diyebiliriz. Evet, Değil yani. mi? Su varlıklarının tüketimin ve kirlenmesinin azalmasının en önemli şeyi musluklardan akması. Evet ve ücretsiz olarak tabii insan ihtiyacına temel ihtiyaçları yetecek olan kısmının ücretsiz olması. Ben şeyi eklemek istiyorum. Yani aslında aynı şeyi söylüyoruz da aslında su varlıklarını koruyabilmek için suya erişim hakkını da korumak ne kadar önemli bu tip hareketlerde görüyoruz. Yani böyle hani suyun hakkıyla suya erişim hakkı aslında şöyle el ele birbirinin evet. içerisine geçmiş durumda. Bence bu tip kampanyalarda da onu görüyoruz. Senin anlattıkların hani insanların tepkileriyle ilgili çok güzeldi, çok umut verici. Yani ben dinlerken bile çok sevindim böyle bir şey olmasına. Çünkü hani herkese dokunan, suyun dokunmadığı bir insan yok, suyun dokunmadığı bir canlı yok, bir mesele yok. Herkese dokunan bir şeyden bahsettiğimiz için herkesi bir araya toplayabilecek bir konu bu ve çok güzel bir ilk adım olduğuna düşünüyoruz biz de. Ellerinize sağlık diyelim yani. Teşekkür ederim. Evet, Şubat ayında bir takım şeyler mi olacak? Evet bir e, panel, bir panel düzenleyerek işte SUAK kampanya hani sizlerin de katılımıyla böyle daha geniş kapsamlı hani hocalarımızın konuyla alakalı hocalarımızın da katılımıyla Hı. bir panel düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabii ki de yine sadece Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için olacak bir şey değil. Hı -hı. İsteyen herkesin katılabileceği e, ki zaten bunun içinde bir e, i̇letişim bilgilerini bırakmalarını istemiştik insanlardan, üniversite evet. öğrencilerinden Hı -hı. Ki ona da çok rağbet oldu Aynı zamanda hani e, internet sayfası Facebook sayfasından da takip eden Diğer üniversitedeki öğrenciler de Katılabilecek bu şekilde Hı -hı. Hı -hı. Evet Hı -hı. şeyi de ekleyeyim, biz bütün faaliyetlerimizi Aslında e, çevre kulübünün altında Boğaziçi Üniversitesi Hı -hı. çevre Hı -hı. kulübünün altında Gerçekleştiriyoruz Bir kez daha belki Facebook sayfasını duyurmakta Fayda Lütfen. var, Kesinlikle. mavi Hı -hı. topluluklar Boğaziçi olarak Facebook'ta baktığınızda Bize ulaşabilirsiniz Şubatta böyle bir etkinliği evet. duyurusunu tekrar yaparız, evet. hatırlatırız. Evet. Evet. Sosyal medya üzerinden yine aynı şekilde okulda da e, afişleme şeklinde hani onun duyurusunu gerçekleştireceğiz tekrardan. Evet. Standları devam ettirecek misiniz bu arada? E, bu hafta standlarımız da devam ediyor. İmza toplamaya devam ediyoruz. Hı Ama hı. hani bir an önce böyle aktif bir eyleme geçmek adına topladığımız imzaları da önümüzdeki hafta okul yönetimine teslim edeceğiz. Yaklaşık işte 350 imza civarı bir Daha sayıya ulaştık. Daha da artacak tabii bu. Tabi bu hı. Çünkü çok kısa bir sürede. ...gayet hmm. iyi bir rakam ulaştığımıza inanıyorum. Çok kısa sürede dedik, dedik aslında... ...üç gün içerisinde toplanan imzadan bahsediyoruz. Evet, sadece değil değil yani gün yani yani evet. falan diyebiliriz. Bu kadar kısa sürede böyle bir başarı... ...oluyorsa bundan sonra... ...daha da iyi olur diye düşünüyorum. Bir de hani radyoda da bu konuyu... ...dinleyicilerimize ulaştırdık. Belki hani... ...insanların daha fazla dikkatini çeker. Umarız. Evet. Evet. Evet. Peki, bu haftalık bu kadar mı diye? Evet. Aslında bu sohbet daha çok... ...uzar <gülüyor> gider. Çok güzel insanlar var... ...yanımızda tekrar... E, Elif Sıla Ağaç'a teşekkür ediyoruz, Arca Yılmaz'a teşekkür ediyoruz hem çabaları için, hepimizin hakkı olan suyun e, korunması için çabalarından dolayı hem de devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz, Biz de, teşekkür de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Anladınız programda. Evet, Hı. çok sağ olun. Haftaya <gülüyor> görüşmek üzere. Evet, Hoşçakalın. Hoşça Su hakkı.